Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ilim öğrenmenin fazileti. İlim nurdur, kişiye yolunu aydınlatır. Cahil ise karanlıktır, bataklıktır cahilliyette. Bir esnaf bile, tüccar bile eğer işini bilmeden bir işe girerse Orada batırı Yani bir insan dünya işte bile önce onu öğrenmesi, su yapması gerekiyor böyle. İbadet de böyle. Bir insan ibadetini bilmeden yaparsa, yani fazlını, vacibini, bilmeden yaparsa yanlış yapabilir, emeğe de boşa gidebilir. İlmin değeri maluma bağlı buyuruluyor. İlmin değeri malum, Malum bilinen bir şey ona bağlı. Yani bir insan neyi biliyorsa, neyi biliyorsa, neyin uzmanı ise ona göre bu değerlendirilir. Bir hırsız bile bir eve girdiği zaman ne yapar? Değerli şeyleri araştırır, değerli şeyleri hiçbir hırsız, yani ahmak olsa bir hırsız, girdiği evden, kalkıp da kanefeyi götürmez, yüktürüyorum tesliyatına, koca kanefeyi. Altın bakar, demek, şunu bakar, değerli şeye bakar, para bakar, böyle şeye. İşte ilim deyince de, bunu yapmamız gerekiyor muhtemelen. Yani biz dünyada böyle geçeceğiz, ne yapmak gerekiyor? Bu da aldığımız şeyi, öbür aleme taşımamız gerekiyor. Bir gün camiye baktım, üç tane çocuk, on yaşlarında tahmine böyle. Bir dalmışlar ama harareti harareti, ne konuşuyorlar? Futbol konuşurlar. Şöyle yer mi? Kulak mı? Kulak puana var, İy, sayıyorlar ama şaşırdım hatalara. Fakat bu yedir ama, işte boşamattı yanında. Tabii bir gün de böyle. Yüzen evlerle bir maç oldu arkasından kaç gün o bu tatlışla Allah karşıladı Bu da nedir? Hep bundan boş ilimler bunlar böyle. Peygamber maddeleri Allah tarafı sığınırdı Peygamberimiz faydası ilimden. Ali şerif hakim değildi imamiyanda. Ah Peygamber şu dua ederdi. Allahümme in diye özdü bir ki layen fago. Allahümme, hi Allahümme in ben özdü bir ki sana sığınıyorum. In ilmin layen fago. Fadesi onu ilimden sana sığdırırım. Yani boşuna kafamına doldurmayım onlarla. Onlar zaman kaybetmeyim diye böyle. E, Dünya fani. Ömür kısa mutlaka böyle. Yani. Şimdi gerçekçi olarak baksak kimler gele bu dünyaya? Binlerce yıl önce böyle. Kimse gitti bunlara böyle. Demek ki eğer bir ilim o ile yapılan amel kabri alemine gitmiyorsa o nedenle boşluk oturanlar. Yine şöyle bir Bülalesef Hazretleri Firmezi İbn-i Baceda-ı Şerif Fıkıh Fıkıh Fıkıh ilmi bilen anlamıyla Fıkıh ilmi bilen bir kimse Fıkıh Fıkıh anlamak, vehmetme idrak et anlamına gelir yani din incelini bilen kimse Eşiddu Alevşeytani Binerfi Abidin Eşhedü ale şeytani. Böyle bir fıkıh ilmini bilen bir kimse ve ilmini uygulayan, yaşayan kimsedir. Şeytana din, abidden daha serttir, çetindir alıtması şeytana karşı böyle. Din, abid. Abid, hibat-i olan, ama ilim yok böyle. Cahil böylece. Düştüflüğü vardır. vardır. İlimle de meşgul değil. Iler. Ondan buna meşgul olur. Navibaten dalar. Ama ne yapar bakınız. Çabuk ayağa kayar böyle. Hem bir tane ayağa kayar böyle böylece. Konuş çabuk alıtır böyle. Şimdi camiden mesela görüyorum bazen böyle. Dış görünümü şöyle tefaya Müslümanı mı? Dış görünüm Tekvaya Müslümanı Benziyor. Şevkli Kıyafeti'ye. Her okuyor camide nasıl okunuyor? Ne gibi sistem? Yani minare, tersiz direği. Halbuki her camide ezanımız sünnetimiz Her camide oku sünnetleri böylece. Ne yapıyor? Bir yerde ezan okunuyor. Onun üzerine teşhislerle böyle. Öbene geçiyor galiba. Bir daktır o. Yüksek üşbu bu. 28 Şubat ürünü bu bakıyorum öyle dış görünümde soku gören kişi her zaman bitiyor aşıyor sanki doğal okuyor günah girmesine böyle bidata kızma gidiyor kalbim kalbim buz yedir diyor buna bu bidattır bu 28 Şubat'ın dayakmasıdır bu böyle bu neden böyle oluyor demek ki cahil insan bakımı, cahil bir insan ne yapıyor güya dua ediyor güya dua ediyor ama günah girmesine böyle Du'a olur mu? oldu tabii ya. Mesela bir ninsiz ateş ölmüş, onun rahmet okunmaz. Rahmet okuyan biri hara mı gibi ya? Alışe okuyayım ben <Gülüyor> inşallah. Alışe'ri beyak ile tabaranede. Büyürsem adetleri, talevi ilmi feryatın taleb-i ilmi fellillatun, ilim aramak, ilim öğrenmek, çalışmak, bu farzdır. Kime? Ala küllü müslümin, yani Hacı Hoca'ya değil Ala her müslümana ilim talep etmek, aramak, öğrenmek, bu yolda uğraşmak, farzdır. hangiinin farzı? Her ilmin farzı mı Faiz olan ibadet-i öğretmekten farz Bir ibadet farsa öğretmekten fazdır. Ben şekli damaz, farz olan fazdır böyle. Bu yakında da faz oluyor böyle. Bir de haram-ı öğretmekten farz. Bak, haram-ı öğretmekten farz. Yani haram olduğunu öğrenmek, bu da farz böyle. Faiz, nasıl haram olur? Ne gerek inceliklerine bulun böyle. Öğretmekte şey, şimdi kredi var bu zamanda. Adını değiştirsem ama faiz yine fara muhtemelen Rakını adını değiştir istiyorlar ismi tak haram yine hara muhtemelen bu şekilde böyle. Her Müslüman mesela hac farzdır. Ama kişi fakirdir gidemeyecek oraya. Onu o fakiri örnek farz değil böyle hacı örnek fakire farz nasıl olur? Farz nedir? Farzları haccin. Ya da şartları bilmiyorum. Bina yoktur. Ona hac böyle. Ama kim hac farzı ona bu örnekte farz oldu böyle. Harzın farzları var, vacipleri var, sünnetleri var. Öğrenmek gerekiyor bunları böyle. Zekat da bunun gibi zekatı da kime farzdır? Zenginler taraf varlığı olanlara farz böyle. İki kişi fakirdir. Ona bu farzı bu örneklesti de. İmebili Aleyhisselam adetleri had-i şerif hakemde taleb-i fıkhı, hat-ı vâcib-i alâkülü müslümin taleb-i fıkhı fıkhı imni öğrenmek fıkhı öğrenmek hat-ı vâcib kesin bir hükmedilmiş vâcib-i yani böyle alâkülü müslümin her müslümana fıkh fıkhı bunun fazları vardır Vacipleri, sünnetleri, mekruhu, haramı, müfsidi ne gerekiyor? Müfsid, ibadeti bozan bir şey ifade eden böyle. Müfsid deniyor bunlara. Mesela abdüz aldı. Abdüzü bozan şeyler var. Ne ne gerekiyor. Orucu bozan şeyler var. Namazı bozan şeyler var. Bak, sonra... Nikahı bozan şey aramadık. Bunlar mühsiz ediyor bunlara hep böyle. Hep bunlar fukirine giriyor bunlara böyle. Buna giriyor bunlar da. Demek ki her Müslümanın mesela bekarken ona bu lazım değil. Evli konusu böyle. Ama her evliye, erkek kadına birisi geliyor ki böyle. Nikahı bozan şey neler de böyle. İmanı gideren şeyler vardır. Allah imanı gideren şeyler vardır. Mesela Allah korusun. Mesela, bir örnek vereyim. Allah'a sızım girecalığı. bir diyor bazıları? Haşa, Allah baba diyor. Allah baba diyor. Dinle gittim Allah baba diyor. Nedir bu? Hristiyanların teslidi, Hristiyanların böyle. Hristiyan göre, üç onlara ilahı var. Üç böyle. Bir Allah, bir oğlu İsa, bir ruh kudüs. Cevâh-ı Sâlam'a. Üçleme, teslidi. Yani, Allah baba inancı Hristiyanlıktı muhtemelen. Bunladır. Allah aşağı baba değil muhtemelen. Allah o değildir böyle. Allah Rabbi alemidir böylece bak. Yani bir kadın bile mesela çocuğuna desek ki işte Allah baba görür derse, Allah korusun muhtemelen. İmana gitti nikah da gitti bak. Dedir bunlar hep bunlar fıkhı imniye giriyor. <gülüyor> Çünkü nüshileri bunları ilmi hal var. İlmi kitapları. devamlar. Tabii güvenilir mektuplar var. Bunlardan bir de ilmiyle amil ulema deniyor kitaplarda be. İlmiyle amil. Her zaman çıkmış, zındıka çıkmış, yani çıkmışlar böyle. Bizisi marşallar. Tabii günümüz daha yaygın bunlar. Çıkarlar belirli kanallara. Yüzünde hiç dur yok Yani Yüzü yüz namaz kılamazdı adam böyle. Haram işlerler, haramı kılışırsıba gezer. Ama hem adam bir parancayı paralıyor böyle, oraya çıkar. Tabii ki İslam yaşamadığı için, İslam'a yabancı olduğu için her şeyi mi bakıyor anlatır mı tabe böyle. Anlatır, ondan kaşma gerek mi tabe böyle? Fuku ilminde bir şeyciğe canını koydu tabe. Aferin çıkıyor böyle sorunu cevaplı böylece. Hadışı bu Aleyhisselam adetleri ahır zamanda kişiyi kürsüye yani camide kürsüye okunan yer çıkacak. Mümin mi çıkacak? Onlar korusun kafinece okutayım böyle. E, Dizlerine kürsüye hemen cebinde muhteremler. Kolay mı? Bir örnek veriyor muhteremler. Hakima Mazda Efendimiz ve müşehidi mutlak, müşehidi mutlak. Bir gece yaslamazını camide kılmış, imam olarak kılmıştı cemaatine de. Tam caminin kapısından çıkacak. Solaya yan dışarı atmış, sahaya cami içerisinde. O adam bir kişi geliyor, ya Ebu Hanife, şöyle bir mesele var. O gün insanları da az çok şey biliyorlar hanberle. Hadis'e de biliyorlar bunlar böylece. Bir mesele soruyor. Hatim Muazzam işte şöyle bir rivayet var, böyle şunlar, bunlar derken sabrede onu yok derler. Ayakta mı derler? Yani bir meseleyi cevap verinceye kadar amel veremiyor böyle. Kur'an baştan başa bir hafızadan geçiriyor. Bir ayetleri tarıyor böyle. Tarama yapıyor böyle. Hadis-i Şerif'i bir tarafa yakıyor herhalde. Böyle. Hadis-i Şerif de o zaman daha bir şey onlara verecek. Hadis-i şu, şu rivayet etti, bu rivayet etti. Oğlum nasıl insanlar bunlar? Bir bakıyorlar ki sabrıda okuyor, okuyor, ayakta duruyor herhalde. Ya kolaycı herhalde mi böyle herhalde? Hadis-i İmru Şafir Hazretleri olarak ondan vereyim. Bu gençliğinde anlaştığıyla beraber birlikte biraz orada İmam-ı Malik'in bu batak taburu ezberiydi. Orada böyle. Bedine'ye gelince İmam-ı Malik yerinde misafir kaldı. i̇mam Malik o da müşkül-i mutlak. İmam-ı daha genç daha böyle. O zaman da yerinde misafir kaldı. i̇mam Malik'in kızı da çok tefaymış kız böyle. Alimmiş alime. Kalbi bilgili ilim sahibi hafız böyle Arap şeyi fıkı bilen Tekva bir salihe kızmış. İmam-ı de ünlü duymuş. Yani hem hem tekva Salih olarak böylece. Akşam tabi yemek koyuyorlar, veriliyorlar. Kız kapının anahtarından bakıyor. Bakın nasıl yiyecek böyle. Bakıyor İmam-ı Şahadetleri çok yemek yiyen böyle. Çok yemek yiyince Kızım böyle kalbi şürüyor. O var, yemek yememişsem tek fay insandan beri buyuruyor. Tabi yatma zamanı geliyor. Yavaş abi yatak yapıyorlar yere. Oraya yatıyor. Kız bakıyor gece kalkacak mı namaza bakalım diye bekliyor bunu. Kalkmıyor namaza hiç gece kalkmıyor namaza mı derimler. Sabah zaman kalkıyor. Hiç abdesti tavsiyemiyor. Sabah kılıyor. Kızın tabi kalbi şürüyor. Bir babasına baba baba sen bu adı Muhammed İdris'tir. Sen Muhammed e diyor yani müşafi namıdır. Sen bunu çok salih diyorsun. Tekba diyorsun. Alim diyorsun. geleceğe parlak bir şey diyorsun. Ama kork baba bir şey yok bunda be. Geden kızım üç tane kusuru böyle Üç tane bunu kusuru gördüm bu gece. Üç kusuru gördüm. Ne bunlar pekili kızım diyor. Biri çok yemek yedi. Değil. Pahada tırka basit kalan doyurdu. İkincisi hiç biri kalkmadı. Bütün Bir günü uyudu. Üçünün üstü sabah namazını abdest sıkıldı. Kızım diyor, senin dışa açıp bakalım, oradan dinle sen bizi. Ben de ona şu bunları üçünü sorayım. Niye böyle yaptığını diyorlar. Dinle bakalım diyor. Ama biliyor bunların bu o zaman tabi kardeşi. Geçmişim imam var. Derim hale. Çağırıyor, gel bakalım buraya. Geliyor. Diyor ki, Kızımın diye üç tane sorusu var diyor senin ilgili. Bunlara bir cevaplandır bakalım. Ne bunlar? Biri çok yemek yemişti akşam tıkakanda doldurmuştum. Neden böyle yaptın? Yağmur Hazretleri diyor. Üç gün üç günü hiçbir şey buladı, geçmedi bile. Her lokma bulamadım diyor böyle. Her lokma bulamadım diyor. bu şimdi üç gün, üç gece bir lokma hiç yemedim diyor. Burada baktın diyor, helal lokma tam yüz helal lokma burada böyle diyor. Onun için karını doyurdum burada böyle diyor. Bak. Övku bakıyor, ha tamam bu hakkı bu sefer. İkincisi diyor, hiç gide kalkmamış namaz kılmaya. Bir de böyle yatmış, uyumuş. Şuna ya tam yattım diye aklıma adıyor, bir fıkhı meselesi geliyor, bir konu, tek bir konu aklıma geliyor diyor. Onu çözmeye çalıştım diyor bana kuran kelime Kerim'i taradım baştan başladı böyle. Fatiha'm başlayıp nasıl kadar böyle diye ayetlerinden duydum, incelediğim, ayetlerin ta derinine daldım, ayetlerle hadisleri araştırdım. hep bana meşgul oldum diye bir mesele çözmeye diyor. Onun için diye ibadet diyor, nafı ibadetin daha yeterli bir fikriyim dedi böyle. Bunu uğraştım böyle diye böyle. Üçün üstüne namazı kırmış abdestte uyumadım ki diyor. Abdül bozulmadı böyle zaten. Yine İmam Azam'ın zamanda kür fevza bir küçük bir kasabada yaşayan yani kürci bir yerde yaşayan bir karı eş, karı koca varmışlar. İki kişi yaşıyorlar böylece. Bir de bu kocası olan erkek hanımına bir şey soruyor. Hanımına kızılmış bu hanımına soruyor, bir mesele soru hanımına soruyor. Hanımından daralmış, kızmış ki cevap vermiyor. Tekrar soruyor hanımına nasıl oluyor, şu iş neyse. Yine soruyor. Hanım cevap vermiyor. Bu sefer kızıyor, şahat olarak. Tekrar sorun cevap vermeyince artık tabii kafası atıyor muhtemelen böyle. Bakın ne diyor? diyor sen benimle Konuşmadan önce. Ben sana fatalsam, size konuşursam benden üç tane boşluyorum diyor. Üç tane boşluyorum diyor benden. Eğer sen konuşmadan benimle, ben sana konuşursam. Bu kadın da kızıyor. Ta ondan hepsi var. onda öfkesi var bu şekilde. Mer develer de var bunların tek bunların geçtiği masaları develer de kadına mirasada girmiş. Kadınmış develer de. Eğer diyor kadın rafa. Eğer sen benimle konuşmadan önce ben seni konuşursam sana batarsam bütün debelerim diyor Allah'a kuveren içelim diyor. Adı bunlar evveli. Tabii susuyorlar şimdi böyle. Erkek laf atmak korkuyor. Üç tane boş olacak. Geri almayacak böyle. Kadın laf atmak korkuyor. Debelerine kuveren etmesi gerekiyor. adamış Tabii artık işaret de bir Dizim oluyor evde böyle. Olur ama tabi, kolay değil tabi, e, bir şeyle atabilir, korkuları bunlar. Köyde, o küçük kasabada, şu kadar alim varsa o dönemde, tabi onu alim onlarda, onlara soruyorlar. Kadın başka soruyor, ki baş soruyor. Aynı cevap, bu böyle devam edecek böyle. Erkek konuşsa üç boş. Kadın konuşsa devreler etmesi gerekiyor. Bütün gelinlerin develeri var. Böyle kalıyor. Kadına zor bir artık bu şekilde. Hayat böyle. İşaret daha zor geliyor. Başka bir sinez süreti korasına Ona söyleyin diye küfeye gitsin diye Küfe şehri Irak'ta. Oraya gitsin. Orada Ebedi varmış. Süfyanı şehri gibi ayrı Çok büyük bir şey varmışlar orada. Onlar bir danıştım bakalım. Ve gelip bir çıkarıp çürümeler bulurlar kardeşim. O küfeye geliyor. Önce süfyan yani Şibriye'ye geliyor. O da muhaddismüş şeyrilerle o zamandan başlar. Ona geliyor, anlıyor durumu. Diyoruz böyle be efendim ne yapma gerekiyor? Bir şey olmaz der ben de. Şela hassan müsterap boş. O ne olsa gidecek. Benim başa geliniz yok. Böyle bir şey bu şekilde. Yine de tabii çıkarlığı Ebu Hanif'e gidiyorum bakayım diyor. Onun camisinin beşliğine gidiyor. E Ebu Hanif'e duran böyle böyle. Ne yapmam gerekiyor diyor. Gülüyor. Ya bunun bir şey diyor böyle. Bir, bir şey yapalım diyor. Sen geç yine evine diyor. Selam ver. Allah'a konuş diyor. O da sana konuşsun diyor. Hiçbir şey gerekmez ki ben Allah Allah ya. Bu böyle oğlum böyle bir şey veriyorum. Tamam diyor. Madem bana soruyorsun. Bu durum bu şekilde. Kesinlikle kesin. İşin gene bunu kabul etmiyor ama. Tekrar Süfyan'ın sevdiği geliyor gene evvele. Onu daha görünüyormuş ona. Ya Süfyan ben sana bir azife benim için sordum. Böyle demiş evet Tamam öyle dedim bana. Ebu Hanife'ye gitti bana böyle söyledi. Ya, olur mu? Böyle şey olmaz diyor. Söyledi. Yok inanmam diyor. Yanlış çıkardı bunlar böyle diyor. Olurmam diyor. Sen tekrar gidiyor mesleği diyor. Ebu Hanife'ye sor diyor. Ben diye arkada bile gizleneceğim diyor. dinleyeceğim bakan diyor. Tamam bu gene giriyor. Ya Ebu Hanif'e ben az birbiri sormuştum ama belki bir anata babışımdır. Tek anlatayım mesela. Anlat. Güçlerimi anlatayım ağzı. On defa dinle. Yüz defa dinle sana böyle. Anla bakalım. Durun böyle böyle. Kim bir şey bunda böyle diyor. Girse evleştim diyor. Selam ver. Güler yüz göster diyor. Konuş diyor onunla diyor. O da sen konuşsun diyor. Kim bir şey gerekmez diyor bunda. Sürenç ayağa kalkıyor. Ya Ebu Hanif'e Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Baksana böyle böyle demiş. Tamam demiş ama diyor, bu diyor hanımına eğer sen bana atarsan demiş diyor. şart koşmuş. Bu şahat koşuşu ola diyor, kadın cevap vermiş ama diyor. İşte kurban kere şu bu. Ama kadınla konuşmuş diyor böyle. Şimdi olur diyor, kadın buna konuştu, Bunun şartı artık bozuldu işte tamam diyor. Bu şahat kalktı o ama kadi ada duruyor di vere bak, ni konuşmadan böyle. Bu şehre gider diyor, ana konuşur mu diyor, ada da geçer. Abi bugün inşallah mütevime gelen, abicem denemi de, bu yanlış adetleri, tarı ilme ehtiyandı Allah'ı. İlim öğrenmek, mutlaka kitaptan şundan bundan Arapça şey, şahidi mütevem böyle. Yani bir meseleyi Görüler ki doğru dürüst öğrenmek, yerine öğrenmek mesela bu. Ehte indallahi, Allah katında en daha faziletli. Neden? Min salati, nafile namazdan. Ves siyame nafile oruçtan, böyle hacci, nafile hacdan, böyle fisibillah ve, ve Allah'ın cihattan daha ehtar, daha fidanı beraber. Demek ki bir insan İlme çalışıyor, ilim okuma öğreniyor, ama gerekli ilimleri motor terabeler. Günümüzde ne oluyor insanlar? Günümüzde kuran meali. Şimdi Allah aşkına bakın o Osmanlı devleti döneminde 600 yıl. Ancak birkaç tane Kur'an tefsir yazıldı. bak onu 600 yılda. Osmanlı der zamanında birkaç tane Kur'an tefsiri Türkçe seyrediz nedir? Birkaç tane böyle. Ama şu son yıllarda Türkiye'de her kitabevi her yerde bir adamla buluyor. bir Kur'an meali. Kur'an meali, Kur'an meali, Kur meali bu terimler. E, Kur'an meali, Kur'an bir gün tefsirinde Kur'an meali Kur'an de değil o. Nedir Kur'an? Kur'an lügsi manasıyla Kur'an derler. Bak Kur'an kel lügsi kelimeleri ve manasıyla Kur'an'da böyle. Şimdi Kuranlı oluyor mana her ne kadar Allah'a ait olsa da böyle. Ama oradaki sözcükler mesela mesela hadisi kurçlu vardır. Kurçlu hadisler vardır. Böyle. Bu ne nedir? Bu kurçlu hadislerin de özgü şudur. Buradaki mana Allah'tan peygambere ilham edilir. Mana böyle. Yani mana verilir böyle. Onu açıklayan sözler peygamber e ait böyle. Sözler böyle, bak. O konu onu veriyor demek böyle. Kurşudur işte, Rabbin peygamber e ilham eder böyle. Yani var şeklinde ama bunda sözü yok böyle. Anlamını anlamı bir anda peygamber e verilir böylece. Sonra bu açıklama peygamber e gelir ama sözler peygamber e ait demekler var. İşte Kur'an aile budur demekler böyle. Kur'an ilmi o kadar geniş ki muhtemelen, Kur'an ilmi, bir ihlasın manası bir ayetin manası, ilmi manası o kadar geniş ki böylece, bunun için müşri çıkmamış çıkamamış muhtemelen, İmam Buhari gibi, akı, İmam Müslim gibi, kıtib-i sitte sahipleri böyle, milyonca adı sihir ezbere bilenler böyle, takır takımlara bilenler bile, Kur'an-ı Kerim'in Arapçası'nı bilenlere bile ama inşaata gelince inşaat çok güç muhtemelen, çok güç böylece böyle. Tabii o konuya giremeyeceğim fazla, zaman kısıtlı muhtemelen. Bu işe bak ne yapıyor Aleyhisselam'a dedikleri? öğrenmek, bir meseleyi öğrenmek, bir meseleyi öğrenmek nafile namazdan, nafile oruçtan, nafile haçtan, nafile cihattan böyle. Ekişi ilimsiz namaz kılıyor. Yanlışı çok muhtemelenler. Abdülbe bozulur bilinmez. Namazda bir, bir şey yanlış okur, ruhu altına eksik olur, bir şey oldu namazı bozulur. Bunu bilmez böylece gari. Hatta cihatta bile günümüzde hiçe gerçeğe gençler, kandırıyor güneşler böylece. O cihat cihat diye zavallı ölmeydim bile mi Bilelim, muhtemelen ben? Biraz sabahı çok kılıyor inşallah. Hadisler Ramazan hadis de. Bu alisamadetleri, tabirimiz saatim, bir saat ilme çalışmak ilim. Harun Minkyan diye ettim, bir geceyi sabah kadar namaz dinmakin geçirmedin daha iyi namot ederem böyle. Hadisleri müslüm okuyorum yine. Mesele ka tarikan yattı ve fi ilmen. Bir kimse ilim öğrenmek için, duymak için, anlamak için bir yere gidiyor. Bir evden bir eve, camiye gidiyor, suhabete bir yere gidiyor. Yani ilmi bir sohbete giderse, Seleke Allah bihi tarika il cenneti. Allah o kimseye cehennet yolunu kovalaştırıyor. Yani ilim öğrenmek için giden kişi, Allah bu kimseye cehennet yolunu kovalaştırıyor. Hadisleri okuyan kırmıziden bülân zamadetleri merharcık bir ilmi Bir kimse ilim talebiyle, öğrenmek niyetiyle, amel etmek niyetiyle gerekeği ilmi, kişi derse hübe ve Allah yolunda gidişi dönüşü. Estağfikler büyüklerinden. Hazir-i Cabir Hazretleri hazir Az Abla'nın oğlu babası şehit oldu Uğut'a muhtemelde Hazir-i Cabir genç yaşında Müslüman oldu yani. Akabet bir adam oldu kendisi çok Hazir-i Şerif peygamber işitti yalnız bir hadis i Şerif'i peygamberimizden ağzından duyamamış Suriye hocam buna bir ne var Diyorlar ki, ya Cevab-ı Diyoğullar, bunu Abla Bir Uleyh Hazretleri, o peygamdan duymuş. Bizi o söyledi. Ne yapacaklı türemler? Devesine gidiyor, Medine Münevver'den deve o kızın çölleri aşıyor. Böyle, böyle uçakla değil. Kırma araya değil mi bak? Debe ile, yara açar, susuz böyle. O kum putan yakalanıyor, güneşle yanıyor. Hiç durmadan Şam'a gidiyor. Onu buluyor. İniye devresinden Ya Abdullah diyor. Sen Rüşmü ortadan biraz işittin mi? İşittim. Ne zaman söyledi? Nerede söyledi? Ne gibi ortamda söyledi? Bak mı terimler. anlaşılması bunlara bağlı. Peygamber ona ne zaman söyledi? Hangi topluma söyledi? Ne gibi bir sürü karşısında veya bir ortamda söyledi bunlara bu şekilde bölecek? Bu da Hadr-ı Şerif'e Haz Cabir'e söylüyor. Hadi bana eyvallah. Esra'ın adı ki o aleykümse kalkıyor. Ne oluyor? Ya, cabir. Ben bu işin geldim. Ya bu işin mi geldim? Evet. Bu fişte bile var. Dönüyor. Bir ay sonra evde gitme. Bir de Hadr-ı Şerif için o günün şartlarında, o günün koşullarında ağır koşullarında böyle şöyle doğasıyla boğuşarak bir ay böyle gidiş geliş böyle dinlemeden ya da şöyle şey böyle. Ama ne diyor bu? Fi sabilillah müder ben onu. Yani He ilmin tasiri lanu zemele. Yani i̇lmin örneği ya günleri. Neden böyle kıymetli Hoca şey şey anlatıyor da bu aşama nedir El ilmi hayatı iskan ve imadü'd-din. İlmin insan hayatı diriliği yaşaması yani İslam, İslam'ın devamı, İslam'ın koruması, ilme bağlı mıdır? Bilimsiye de ne oldu? İslam yollaşır. Hurafaya girer, efsaneye girer, bidataya girer, İslam'den çıkar mıdır? Herhalde. Her şeyi, demek ki bilinç yapma gerekiyor efendim. Bilinç yapman gerekiyor. İlim, İslam hayatı ve imad edin de özü temeli İlim hoteli. Bilimsel olarak kişi bilimsel olarak bir şey yaptı mı ilim korumuş olarak. Yoksa günümüzde o kadar bir defa bir materine, o kadar bir hata var ki evvel. Korkun bir hata herhalde sağlıkları. Bir de bunun içinde ilim öğrenimin bir üstünü daha bakan bakan var böyle şeye. Hazreti şey denemedi. Men talime ilmen bave min ilmi. Bir insan ilimden bir bab öğrense, bir bölüm, bir mesele öğrense, bakınız. Ne için? <gülüyor> Kendi bunu öğrenecek, yürüyücek ve insan öğretmesi için. Bir insan ilimden bir mesele öğrense, bir adı şey öğrense, bir fıkıh meselesi fazla vacisle ilgili, insan bir tekmesi öğrense, bu öğrendiklerinin niyeti ne olacak? Hem kendimi uygulayacak, yaşayacak, insanlar bunu aktaracak. Anlatacak bunlar, ölçecek bunlar da böyle. Uyut diye sevap sebebini suddu yıkan. Bu kimseye yetmiş suddu şal veriyor o Demek ki diri, evet gidiyor, öğreniyor, kendini yaşıyor ama onda kalıyor. Bu neye benziyor? Bir kuyu suyuna benziyor böyle. Su kuyuda su var, tamam dolu, ilmi ölmüştür Yani kuyu ağzına kadar dolu, su güzeldir. Ama orada kalıyor böyle. Eğer bir insan bir de ölmek niyetiyle öyle bak. Bunu önleyirken bu niyet olsa böyle. Kişi bunu başta örme niyeti olursa buraya bize akarsu gelmeyecek böyle. Kuyu suyundan ancak sahibi yaralanır kuyusuna, kısay bir Bahçe içerisinde onu fal ederler. Ama Kaç tane köy kasaba? Onu yararlan muhtemelen böyle. Demek ki ne gerekiyor? İyi bir kalaktan duyduğumuz bir dini meseleyi öğretmek gerekiyor muhtemelen. Herkes evinde, arkadaşlık, işlerinde onlara konuşmak gerekiyor böyle. Bunu aktarırken ne oluyor da? ilim meclisi oluyor. İlim meclisi oluyor. Rabbim bunlara ne veriyor? Yetmiş kızlık selam veriyor muhtemelen bunlara böyle. İlahi salkıyor o da vakit daraldı, bırakmam gerekiyor. Hadis-i bu ı Medebi'nin helak ümmeti, ümmetimin helakı peygamber. ümmetim helakı. Alemin facirin. Aynı zamanda alemler facir fâş olacak, facir, fasık olacaklar böyle. Yani tek payışı aç olacak böyle. Asrı tek payışı. Yazdaki geçek bu muhtemelen yani camilerin çoğundaki imamlar yani kimse aldımasın muhtemelen ama ama bu gerçek bu. Yaşanan bu muhtemelen böyle. Cemaat imama yetişemiyor, sünnetler yetişemiyor muhtemelen böyle. Yani biraz bilinçli bir cemaat, tefa bir cemaat, durakları okuduğunu fakran bir cemaat imama yetişemiyor muhtemelen böyle. Tavdur, külür, müezzü ondan evvel zaten namazını bitiremezler, ayıp, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Yani ne oluyor? Muhtemelen oluyormuş şekilde böyle. Yani dek de böyle. Ya akşam ezanlar mesela cemaatın çözü çiymüyorlar şey namaza. Ezan okunuyor. Ezanı kim okuyor? Tersi cihazı var. Tersi cihazı okuyor böyle. Ezan okuması, sünneti böyle. Ezan değil zaten. Ezan sızlaması var böyle, böyle şey. Ama ne yapıyor? Ne hemen daha ezan bitti anda. Hemen akamete başlıyor. Yani cemaatin en başta 3'te biri sonra 6'te 1'e gelmeye başladı başlar. Ya ben mi var ki insan böyle be, Hemen kılmak fazla ki bunu böyle. cemaatin durumuna bak böyle. Yani ağır zamanda muhteşem bakır. Âlimler, müleman sınıfı facir. Fasık olacak Allah'a mutluyorlar böyle. Yani bir memuriyet gibi görev. Memuriyet görev böyle, böyle. O görev şey şekilleri böylece. Tabi iyileri var muhteremler. Tekrarları var. Çok sahihleri var. Allah'ından razı olsun. Çalışmalar, İslam çalışmaları böyle. Ve onlar bunu da semreş alıyor bunları böylece. Ve abidin, cahilin abidler de cahil olacak abidler. İbadete düşkün, tekvallı yapıyor ama da birisi oluyor. Bu elinde ümmeti olmuş oluyor. İzlatane Fatih.